1505 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, her gece Kur'an'dan bir hizip okumaları, Efs bin Huzeyfe es-Sakafi şöyle anlatıyor, Biz bir kısmımız ahlaf bir kısmımızsa beni Malik'ten olmak üzere Sakif kabilesi heyeti olarak Hazreti Peygamberin yanına geldik, ahlaftan olanlar Muayir bin Şube'nin evinde misafir edildiler, biz Malik oğulları ise mescide bir çadır kuruldu, Hz. Peygamber yatsı namazlarından sonra yanımıza gelir ve bizimle konuşurlardı, yanımızda o kadar çok kalırlardı ki mübarek ayakları yorulur, bu yüzden bazan birine bazan da diğerine basmak suretiyle onları dinlendirirlerdi, çoğu zaman Kuteş'ten şikayetle onların Müslümanlara reva gördükleri zulüm ve haksızlıklardan bahsederek şöyle derlerdi, biz Mekke'deyken onların karşısında zayıf ve güçsüzdük, intikamımızı ancak Medine'ye geldikten sonra alabildik, Yaptığımız savaşlar bazan bizim bazan da onların lehine sonuçlanmaktadır. Bir gece Hazreti Peygamber geciktiler. Geldiklerinde, ey Allah'ın Rasulü, bu gece geciktiniz, sebebi nedir, diye sorduk. Kur'an'dan okumakta olduğum hizbi tamamlamadan çıkmak istemedim. Bu yüzden geç kaldım, buyurdular. Sabah olduğunda sahabilere Kur'an'ı nasıl hizilendirdiklerini sorduk. 3-5-7-9- 10 11 13 ve bir de Hucurat'tan başlayıp Nas'ta biten mufassal surelerin hizipleri şeklinde ayırıyoruz cevabını verdiler